Açık Gazete. Dr. Hansen, Dr. Hansen, sizi Açık Radyo'da ağırlamak gerçekten büyük bir memnuniyet veriyor bize. Sizleri yıllardır yazdıklarınızla, faaliyetlerinizle, aktivizminizle izlemeye çalışıyoruz. Benim size esas sorum şu olacak. Siz her zaman... It's rather an ethical crisis that we have, Bugün içinden geçtiğimiz krizin right esas Because olarak bir etik kriz olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü daha önceki kuşaklar yaşadıkları hayat tarzıyla gezegeni yok it, ettiklerinin farkında değillerdi ama artık biliyoruz bunu ve çok büyük bir sorumluluk taşıyoruz. And and hem gelecek kuşak açısından right hem de doğmamış olanları açısından ve siz bunu haklı olarak so bir etik problem olarak tanımlıyorsunuz. Acaba bunu biraz yes. açar mısınız? Well, evet. Tabii iklim diğer kirlilik sorunlarından farklı. Çünkü aslında biz oldukça iyi bir iş yaptık. Geçmişte example, bazı sorunları çözmedi problem, Mesela ozon, ozon problemi, kloroflorokarbonların stratosferik ozon stratosferik ozo stratosferik, effects, üzerindeki etkisi ...yerel kirlenme etkileri, hava kirliliği, su kirliliği gibi işler iyice kötüye gidince artık bir şey yapmak gerektiğini karar verip yapıyoruz da. Ancak iklimle daha zor bir sorunla karşıyayız çünkü fosil yakıtlar yakarak ortaya çıkan karbondioksit... Binlerce yıl boyunca yüzey iklim sisteminde kalacak ve bunun etkileri hemen ortaya çıkmıyor. Aslında hemen ortaya çıkıyor ama bir uzun süreç içinde çıkıyor. İklim sisteminin çok büyük bir ataleti var. Çünkü okyanus 4 kilometre derinlikte, buz katmanları 3 kilometre kalınlıkta ve hemen cevap vermiyorlar biz onlara baskı yaptıkça. Ama cevap da veriyorlar ve yeryüzünün tarihinden de görebildiğimiz gibi bu tepki çok da yaygın oluyor. Biz aslında çok şanslıyız çünkü uygarlık son 10.000 yıl içerisinde Holosen çağında geliştikçe iklimde esas olarak istikrarlı kaldı ve Antarktik'teki kutuplardaki Frönland'daki buz tabakaları da istikrarlı Kaldı. Ancak fosil yakıtları bu şekilde yakmaya devam edersek bunun atmosfer üzerinde ne etkisi olacağını çok iyi görüyoruz ve öyle bir şeyi harekete geçireceğiz ki hem çocuklarımızın hem torunlarımızın hem daha sonraki kuşakların üzerinde kahredici etkileri olacak ve bunun içerisinde belli türlerin yok olması da var. Gezegenimizde yaşayan canlıların yüzde onlarcasını yok etme tehlikesi var biz böyle devam ettikçe. Esas hazine olan da şu bir çözüm var. Biz daha iyi bir dünyaya doğru daha hızlı gidebiliriz. Daha temiz enerjilere doğru ve bu şekilde gezegenimizi koruyabilir ve çocuklarımızın torunlarımızın bizlerin e, şans eseri sahip olduğumuz harika doğaya sahip olmalarını sağlayabiliriz. Ama bunun tersine ne yapıyoruz? Bulunulabilen e her türlü Fosil yakıtı bulup mesela zift kumlarını, şistleri, dağları oyarak elde edilen kömürü elde ederek bunları kullanmaya devam ediyoruz. Bu çok aptalca bir siyaset. Ancak... Fosil yakıtlardan çok büyük paralar kazanan bir avucu insan tarafından bu siyaset dünyaya dayatılıyor. Özel çıkarlar, evet. Bunların Washington'da muazzam bir gücü var ve dünyanın başka başkentlerinde de ve dünyadaki büyük ezici insan çoğunluğundan çok daha fazla güçleri var. Oysa bu halkın demokrasilerde karar verici, tayin edici ses the, olması gerekir ama öyle say, olmuyor işler. Ve dediğim gibi işin hazin do... yanı bu sorunu çözebiliriz. Yapacağımız tek şey fosil yakıtların gerçek maliyetleri açısından bir bedelini ödemelerini sağlamak. Yani eğer biz fosil yakıtlar üzerine bir ücret koyabilirse ve bu zaman içerisinde gelişirse, çünkü her şeyi bir anda ortadan kaldıramazsınız. Muazzam bir altyapı var ve bunu tedrici bir şekilde değişimle ancak değiştirmemiz If we would put mümkün. But modest and on on fossil Collected ücret from the fossil fuel companies Koyarsak fosil yakıtların üzerine yani fosil yakıt şirketlerinden alınacak bir ücret olacak bu ve bu kaynakların yüzde yüzü halka dağıtılırsa ki kişi başına herkes eşit bir miktar alır ama işte o zaman daha az fosil yakıt kullanan insanlar aylık payı olarak daha fazla para alırlar ve daha az Artan fiyatlara para harcamak zorunda kalırlar. İşte bu da muazzam bir teşvik tedbiri olur insanların daha az fosil yakıt kullanması için ve bir takım araştırmacıların, şirketlerin de teşviki açısından çok önemlidir. Çünkü karbonsuz ve enerji etkili teknolojiler geliştirilmesine yol açabilir. Bu da bizim daha temiz bir enerjisi olan geleceğe doğru hareket etmemize yol açar ve elimizde var olan gezegeni korumamızı sağlayabilir. Ancak bunun tam tersine hükümetler, yönetimler her türlü fosil yakıtın geliştirilmesi için hem izin veriyorlar hem bunu teşvik ediyorlar. Çünkü bu geniş kitlelerin çıkarlarının tam aksine olduğu halde bir avuç insanın çıkarına. Evet, dolayısıyla bu sadece bir etik kriz değil. ...aynı zamanda bir demokrasis krizi. Evet, gerçekten öyle. Demokrasilerimiz... Way bizim ülkemizde ABD'deki kurucu babaların umdukları gibi işlemiyor. Yani Washington'da para ko konuşuyor sonuç olarak ve bunu da değiştirmemiz lazım. Evet, hala demokrasilerimiz var. Hala insanları iktidardan indirme gücümüz var. Ama ne oluyor? Mesela ABD'de insanlar artık bıkkınlık içindeler. Çünkü bir partiyi iktidardan indiriyorlar ve yeni gelen partinde Aynı şeyin olduğunu görüyorlar. Yani Washington'da işler öyle yürüyor ki partiler değiştiği zaman paranın etkisi değişmiyor. Dolayısıyla tekrar demokrasilerimizin kontrolünü ele geçirmemiz lazım eğer yönümüzü değiştireceksek ve hem çocuklarımızı hem torunlarımızın onların bizden miras almasını istediğimiz gezegeni alacaklarsa bunu yapmamız lazım. Peki nasıl bunun üstesinden geleceğiz? Dünya nereye gidiyor? Biliyor musunuz bazı iyi işaretler de var. Mesela Bill McKibben'in kuruluşu 350.org gerçekten çok şaşırtıcı bir şekilde etkisini yaygınlaştırıyor. Başka bir kuruluş daha var yurttaşların iklim hareketi diye onların da esas hedefi bir bir karbon ücretini gerçekleştirmek istiyorlar ve bundan elde edilecek kaynakların %100'ünün kamuya dağıtılmasını öneriyorlar. Bence bu fikir yaygınlaşabilir. Eğer halkın aslında çok basit bir kavram olan bunu anlamasını sağlayabilirse belki de bir şansımız olabilir. Yani fosil yakıt kullanımımızı azaltabiliriz ve bunun yerine elimizi geçirebildiğimiz her türlü kirli yakıttan vazgeçebiliriz. Evet belki de bu şekilde bir biyolojik anomali olduğumuzu tersini ispat edebiliriz. Yani kendi türüyle birlikte insan türüyle birlikte diğer türleri de yok eden bir biyolojik garabet midir bu nedir? Doğrusu course, the, the brain, tabii to, insanlar en büyük beyne sahip, pek uh, çok şeyi yapmayı öğrendiler, uh, aletler inşa etmeyi öğrendiler. Hem iyi hem kötüye kullanılabilir uh, bunlar. Ancak bu sabah Jane Goodall'u dinlemek, dinlemek çok esinlendirici bir her, deneyimdi. Onun uh, hayvanlarla uh, olan deneyimlerini dinlemek çok esinlendiriciydi. Aslında insanlar da büyük bir digergamlık ve anlayış gösterme yetisine sahipler ve bizim doğamızın bu yanını geliştirmemiz lazım ki dünyayı ele geçirmek ve en güçlü tür olmak gibi bir potansiyeli istismar etmeyelim ve bu şekilde çok önemli olan hayatın ördüğü dokuyu yok etmeyelim. Çok teşekkür ederiz açık, açık radyo için verdiğiniz bu görüşmeye ben teşekkür ederim açık gazte